<gülüyor> Hâzıbillah min eşşeytanir recim. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle. Ebu ve tatavvu. namazı babları. 1. Farz namaz ardından tatavvu kılmak babı. Ubeydullah şöyle demiştir. Bize Nafi Mâvik bin Ömer radıyallahu anh'tan haber verdi. O şöyle demiştir.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 olan rivayetlerinde i̇bn Umer'in yatsıdan sonra iki rekatı aile içerisinde dediği söylenmiştir. Bu hadisi Naf'den rivayet etmekte kesin i̇bn Ferkat ile Eyyub Es-Sahdiyani Ubeydullah'a mutabihat etmişlerdir. Ve Abdullah i̇bn Umer şöyle demiştir. Bana kız kardeşim Hafsa şöyle tahtis etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem fecirin tulu etmesi ardından hafif iki rekat namaz kılardı. İbn-i dedi ki, çünkü bu sabah namazından evvelki zaman, benim peygamberin yanına giremediğim bir saat gibi Ve bu hadisi Nafi'den rivayet etmekte, kesin i̇bn Ferkat ile Eyüp Esrahtiyah'ın Ubeydullah'a mutabak ettiler. Ve İbnü Ebizinat Ebi i̇bn o da Nafi'den olmak üzere, İbn-i Ömer'in sonraki ailesi içinde idi dediğini nakletmiştir. İki. Farz namaz ardında tatavu kılmayan tümse babı. Amr şöyle demiştir. Ben Ebu Şahsa Cadip İbn-i Zübeyir'den işittim. Şöyle dedi. Ben i̇bn Abbas Abbat radiyallahu işittim. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve birlikte, ile birlikte öyle ile ikindi icam ederek 8 rekat akşam ile yatsıyla cem ederek 7 rekat kıldım dedi Amr-i dedi ki ben de ya Ebu Şahsa öyle zannediyorum ki Resulullah öyle namazını geri bıraktı ikindiyi ilk vaktinde acele etti ve yine böyle akşam namazını geri bıraktı yatsı ilk vaktinde acele kıldı da bu surette namazları cem etmiştir dedim Ebu Şahsa ben de öyle sanıyorum dedi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 bize Amr İbni Murre takdis edip şöyle dedi. Ben Abdurrahman İbni Ebi Leyla'dan işittim. O şöyle diyordu. Bize sahabiler arasında Ümmi Hani'den başka hiçbir kimse Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın dua namazı kılarken gördüğünü takdis etmedi. Ümmi Hani Peygamber Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın Metke Fetihi günü Ümmi Hani'nin evine girdi, yıkandı ve 8 rekat namaz kıldı. Ben bu namazdan daha hafif bir namaz asla görmedim. Şu var ki peygamber ve sucudu tamamlıyordu demiştir. 4. <gülüyor> dua namazını kılmayan ve bu kılmayan, kılmamayı mübah gören kimse bağlı. Bize Adem takdis edip şöyle dedi. Bize İbnü i Ebru Ez-Zuhri'den o da Urve'den, o da Ayşe radıyallahu anh'dan takdis etti. Ayşe radıyallahu anh ben Resulullah'ın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 kendi gücüne doğru püsküslüğünü de hatırlamıştır. İşte bu Mahmud İbn İbni Malik Ensari'den işitmiştir. İtban de Resulullah'ın mahiyetinde hazır bulunmuşlardan idi. İtban şöyle diyordu. Ben Salim oğullarında kendi cemaatime namaz kıldırırdım. Onlarla benim aramda bir, bir dere vardı ki, vardı ki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 bize Vuhayb İbni halit, Eyüp Es Sahtiyani'den ve Ubeydullah'tan onlardan nafiden o da İbn Ömer radıyallahu anh'tan tahdis etti. İbn Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazımızdan bir kısmını evlerinizde kılınız ve evlerinize kabirler edinmeyiniz buyurdu. Bu hadisi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 Zeyd bin Rabah ile Ubeydullah bin Ebi Abdullah el Akardan, bunların ikisi de Ebu Abdullah Süleyman el Akardan, o da Ebu Hureyre Radiyallahu Teala'dan haber verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem benim şu Medine mescidine kılınan bir namaz Mekke'deki Haram mescidi müstesna olmak üzere başka mescitlerde kılınan bin namazdan hayırlıdır buyurdu. İki Kuba mescidi babül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 şu kadar ki onlar namaz için güneşin doğuş ve batış vaktini seçmesinler. 3- Her cumartesi Kuba mescidinde gelen kimse babı. Bize Abdullah İbni Müslim Abdullah İbni din ağırdan tahdis etti. İbni Ömer anh, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her cumartesi günü yürüyerek yahut binikli olarak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 namaz içinde ve namazı takviye etmek üzere olduğu takdirde namaz içinde elle yardım isteme babı. İbni ve İbni Abbas, insan namaz içerisinde kendi bedeninden istediği herhangi bir organı ile yardım isteyebilir, yani organını kullanabilir demiştir. Ebu İshak, Amr İbni Abdullah'da namaz içerisinde kendi başlığını eliyle koyup kaldırmıştır. Ali İbni Ta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 Bismillahirrahmanirrahim. ve selâbat ve tayyibat. Salâmu aleyküm. ve rahmetüllâh ve barakatuh. Salâmu aleyna ve aleykümübbâdillahi salâhiin. ila illallah. Ve âşşadâna Muhammedan abduhu ve Rasûluh Çünkü sizler bu ve ibadillahi salâhiin. Allah'ın bütün kullarına selam olsun.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 Hepiniz ona bakarsınız diye onu bir bağlamak istedim. Fakat Süleyman Peygamber ona selam olsun. Rabbî firlî ve lehebli murken li yenbâgî li âdîn min entel vâhâb Ey Rabbim bana mağfiret et. Bana öyle mülk ver ki benden başka hiçbir kimse layık olmasın. Şüphesiz ki fel Büyük Muratları ishan edensin. Saat suresi 35. ayetteki şey söylemiştir. Söylemiş olduğunu hatırladım. Allah onun köpek gibi kovdu. Nedir İbnüşmeyil noktalı zal ile feda ettuhu, yani onu boğdum şeklinde söyledi dal ve şeddeli, aynı ile feda attahu kelimesi ise yüce Allah'ın yevme yadu tume o günler cehennem ateşine itilip kakılırlar. Ettuğ suresi 13. ayet kavimlerdir. yuda une yudfa une yani itilip kakılırlar manasınadır. Doğru olan feda attu şeklindekidir. Şu an şu kadarı var ki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 Kendisine ait bir ihtiyaca gönderdi. Ben gittim. Sonra o işi yerine getirerek geri döndüm ve kendisine selam verdim. Fakat Resulullah selamımı karşılamadı. Bunun üzerine kalbimde öyle şiddetli bir hüzün meydana geldi ki onun mahiyetimi yalnız Allah bilir. İçinden de belki Resulullah bana darıldı. Bu işine ağır yaptığında hükmetti dedim. Sonra kendisine tekrar selam verdim. Yine selamı mukabele etmedi.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 Ebu Selem'e İbni, İbni Abdülrahman sizden herhangi biriniz bunu yaptığınız zaman oturur haldeyken iki secde yapsın dedi ve Ebu Selem'e bu bunu Ebu Hureyre'den işitmiştir. Bana İbn Ebu Zib Said El Makbulü'den haber verdi. O şöyle demiştir. Ebu Hureyre şöyle dedi. İnsanlar Ebu Hureyre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 iki rekatta selam verdiği zaman yahut üç rekatta selam verdiği zaman namaz seydesi gibi ve ondan uzun iki secde yapar. Bize şube sahib İbni İbrahim'den o da Ebu Seleme'den takdis etti. Ebu Hureyre anh, şöyle demiştir. Bir defa Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize öyle veya ikindi namazını kıldırıp iki rekatta selam verdi. Zulye'de isimli sahabi hemen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 yanılarak selam verdi ve konuştu. Sonra kalan rekatı kıldırdı ve yanılmadan dolayı iki secde yaptı. Ve işte ben peygamberin böyle yaptığını gördüm dedi. 4. İki seyir teyzesinin ardından teşeğüd okumayan kimse babı Ve Emes İbn Malik ile Hasan El Basri iki seyir seydeşinin akabinde teşeğüd okumadan selam vermişlerdir. Kafede ve seyir teyzesini yapan teşeğüd okumaz demiştir.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 Zaman ki suculu kadar yahut da daha uzun müddet secdede kaldı sonra başını kaldırdı. Seleme şöyle demiştir. Ben Muhammed İbn-i ve ve Sehf de teşehhüt var mıdır dedim. İbn-i Ebu Hureyre hadisinde teşehhüt yoktur dedi. 5. Sehvin iki secdesinde Allahu Ekber diyen kimse babı. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem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 Altıncı Musa Musalli kaç rekat, üç rekatlı yahut dört rekatli kıldığını bilmediği zaman oturduğu halde iki kere secde eder. Ebu Hureyre radiyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazdan nida edildiği vakit şeytan ezanı işitmemek için yüz geri edip yerlene yerlene kaçar. Ezan bitirildiği zaman namaz için ikamet edilince yine yüz geri edip kaçar.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 Ayşe'ye gönderdiler de hepimizden Ayşe'ye selam söyle ve ona ikindinin farcından sonra iki rekat namazın hükmünden sor ve ona bu namazın tönük kılmakta olduğundan haberdar olduğumuzu halbuki peygamberin böyle iki rekat namazdan sahabeleri men ettiği haberinin bize ulaştığımızı söyle dediler. Ve i̇dn Abbas ilave olmak üzere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 Yanında ensardan haram oğullarından bir takım kadın konuklar bulunuyordu. Resulullah namaz kılmaya başladı. Onun böyle ikilerinin akabinde benim yanıma girmesinden sonra namaz kıldığını görünce kendisine bir kız ve kıza Resulullah'ın yanında dur. Ya Resulullah sana Umut Seleme şu ikiyle yapmamazdan ne ettiğini işittim. Halbuki şimdi sen onları kılıyorsun görüyorum de, diye soruyoruz de.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 bana Kays kabilesinden bir takım insanlar gelmişti. Bunlar öğlen namazından sonra iki rekat nafile namazdan beni meşgul edip koymuşlardı. İşte kıldığım iki rekat namaz, öğlenin o iki rekat sünnetidir buyurdu. Dokuz. Namaz kılmakta olan kimsenin namaz içerisindeyken işaret yapması bağlı. Bu konuda ki hadisi Kureyb Umut Seleme radiyallahu anh Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den söylemiştir. Şehir İbn-i Sad es anh şöyle demiştir. Bir defasında Resulullah'a Amr ibn i arasında bir kavga meydana geldiği haberi ulaşmıştı. Resulullah'ın beraberindeki bir takım insanlar içinde olarak onların arasına barış yapmak üzere yola çıktı. Güneş esnada namaz vakti de olmuştur. Bilal Ebu e geldi de ya Ebu Bekir şüphesiz Rasulullah gittiği yerde alıkonulmuştur. Namaz vakti de olmuştur